Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim kaya kuşunun yuvası kadar bile olsa bir mescit bina ederse Cenab-ı Hak celle celaluhu onun için cennette bir köşk bina eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim mescitlere ülfet ederse Allahu Teala celle celaluhu da ona ülfet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mescide komşu olanın mescidden başka yerde namazı olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biriniz namaz kıldıktan sonra konuşmadığı ve mescitten çıkmadığı sürece melekler onun için Allah'ım ona merhamet et. Allah'ım onun günahlarını bağışla diye dua ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ahir zamanda ümmetimden öyle kimseler gelecektir ki mescitlerde halka kurup oturacaklar. Konuşmaları hep dünya ve dünya sevgisi üzerine olacak. Onlarla birlikte oturmayınız. Cenab-ı Hakk'ın onlara bir ihtiyacı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu indirdiği kitaplardan birinde şöyle buyurur. Benim yeryüzündeki evlerim mescidlerdir evlerinde beni ziyaret edenler, mescitleri imar edenlerdir. Evinde temizlenen ve sonra gelip beni evimde ziyaret eden kişiye müjdeler olsun. Ziyaretçiye ikramda bulunmak, ziyaret edilenin üzerine bir borçtur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Birinin mescitlere devam etmeye alışkanlık edindiğini gördüğünüzde, O'nun imanına şahitlik ediniz. Said bin el-Müseyyib rahmetullahi aleyh şöyle der. Mescitte oturan kişi Rabbi ile karşı karşıya oturuyor demektir. O halde mescitte hayırdan başka bir söz söylemeye hakkı yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberlerde belirtildiğine göre hayvanların otları yediği gibi mescidlerde konuşmak da öylece iyilikleri yer bitirir. İbrahim Enneha'i rahmetullahi aleyh der ki, önceki Müslümanlar karanlık gecede yürüyerek mescide gitmenin cenneti kazandıracak bir amel olduğunu söylerlerdi. Enes bin Malik radiyallahu anh der ki, kim mescide bir kandil yakar korsa, o lamba mescide aydınlattığı sürece melekler ve arşın taşıyıcıları lambayı koyan kişi için istiğfar ederler. Hz. Ali Kerramallahu veçhe şöyle der. Kul vefat ettiği zaman yeryüzünde üzerinde namaz kıldığı yer ve gökte amelinin yükseldiği yer kendisi için ağlar. Daha sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. i̇bn Abbas radiyallahu anh der ki yeryüzü onun için kırk sabah ağlar. Atâ el-Hurasânî rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir kul yeryüzünün herhangi bir yerinde secde ettiğinde kıyamet günü o toprak parçası kendisi için şahitlik eder ve vefat ettiği zaman da ağlar. Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle der. Üzerinde namaz kılınan ya da zikir yapılan bir toprak parçası yanındaki toprak parçalarına karşı iftihar eder. Allah'ın zikredilmesinden dolayı duyduğu sevinci 7 kat yerin altına kadar duyurur. Kul bir yerde namaza durduğu zaman yer bütün süslerini takınır. Denilir ki insanlar bir yerde konakladıkları zaman sabahleyin o yer konaklayanlara ya dua eder ya da onlara lanet eder.